Ee, tabii küpe takma son zamanlarda biliyorsunuz artık gençlerimiz arasında biraz fazla yaygınlaştı. Ee, bir de özentidir, dir, devam ediyor. Ama e, tabii fıkıh ölçüler içerisinde sorumuzu cevaplayacağız. Ee, genel hatlarıyla şöyle diyelim isterseniz, süslenmek, güzel gözükmek, dikkat çekmek daha çok kadınlara özgü bir şey. Yani kadın küpe takabilir. Kadın e, daha doğrusu eşine başta olmak üzere süslü gözükebilmek için bir takım ziynet eşyası takabilir. Ama erkeklerde bu çok yoktur. Hatta biz yüzük bile takmayı ancak belli bir amaca hizmet ediyorsa takabilir diyoruz. Peki bu kardeşimize diyeceğimiz şey şu. Bizim e, ismi güzel, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ismini taşıyor. İnşallah e, onun izninde gitmeyi anlaşmış birisi. Anne babası öyle daha doğrusu belki bu amaçla bu ismi koydu. Ama bu ümmetin, daha doğrusu bu Peygamber ümmeti başka özentileri, başka şeyleri aslında takip etmemesini, başka kültürlerden gelme, adet ve gelenekleri çok uygulamamasını teşvik ediyor, tavsiye ediyor. Onun için bu kardeşimizin küpe takmasını haramdır, yasaktır diye değil de takmamasını, ne yapalım? Öğütleyelim kendisine. Hatta onun üzerinden de bu tür özentiler içerisinde olan özellikle erkeklerin küpe takmasına bizim kültürümüz, bizim medeniyetimizin çok hoş bakmadığını tavsiye ederiz.